Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Essalatu vesselamu aleyke ya seyid el evvelin ve el akhirin ve idâ cemmi'l enbiya'i vel mursalin ve idâ cemmi'l veliyayi ve elhamdülillahi rabbil alamin Hep beraber dinimizi öğrenmeye çalışıyorduk. Din deyince, iman, İslam ve ihsan olarak anlamamız gerektiğini söylemiştik. Eğer bunlardan biri iman, ihsan ya da İslam'dan biri eksik olursa, dinin eksik olacağını, bir parçasının evet, olamayacağını söylemiştik. Kim söylüyordu? Resulullah Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Yani hem iman etmen lazım, hem amel etmen lazım, hem de ihlaslı olman lazım. Bunlardan biri eksik olursa olmaz. O din olmaz. O insanı Hazreti insan yapmaz. Evet, bunların içinden önce imani anlamaya çalışacaktık. Önce Allah'a iman. Allah'a iman edebilmek için de Allah'ın isimlerini yani Esma-ül Hüsna'yı bilmek, anlamak gerekiyordu. Onun için bu sohbetlerimize Allah'a iman, Allah'ın isimlerine, Esma-ül Hüsna'ya iman diyoruz. Daha önce biraz izah etmeye çalışmıştık. Kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Esma-ül Hüsna'yı anlayabilmek için önce neden bunu anlamamız gerekir? Allah'ın isimlerini neden anlamamız gerekir? Anlamazsak olmaz mı? Anlamadan Allah'a iman olmaz mı? Anlamazsak neyi kaybederiz? Anlarsak neyi kazanırız? Onu anlamak lazım. Eğer Allah'ı tanımazsak, Allah'a iman etmemiz mümkün olmaz. Neye iman edeceğiz? Tanımadığımız bir Allah'a nasıl iman etmiş oluruz? Evet. Toptan bir iman olur. Ben Allah'a iman ediyorum diyebilir biri. Bu başlangıçtır sadece. Bunun devamı var. Allah mesela ısrarla Kur'an-ı Kerim'de Allah'a şirk koşmayın dedi. Allah'a şirk koşmak demek, Allah'ın zatına şirk koşmak demek değildir. Zaten müşrikler de Allah'ı kabul ediyor, yerin, göğün sahibi olarak. Yahudiler de kabul ediyor, Hristiyanlar da kabul ediyor. Ama hepsi de Allah'a şirk koşmuştur. Allah'ın zatına değil, Allah'ın evet, isimlerine, Esma-ül Hüsna'sında Allah'a şirk koşmuşlardır. Şu anda müminler de, Allah'ı bilemedikleri, tanıyamadıkları, Esma-ül Hüsna'dan anlayamadıkları için aynı duruma düşmüşlerdir. Allah'ın isimlerini anladıkça, tanıdıkça, evet, göreceğiz ki gerçek manada Allah'ı anlayamamışız, tanıyamamışız, dolayısıyla iman edememişiz. Allah'ın esmasını, Esma-ül Hüsna'yı Allah Kur'an'da nasıl beyan etmişse öyle anlayacağız. Onun için mevcut bir liste vardır. O liste hakkında biraz bilgi vereyim. Bir Tirmizi'nin rivayet ettiği hadiste Esmaul Husna hadisinde bir liste vardır. Esmaul Husna listesi. Bu hadisi Ebu Hureyre rivayet etmiş. Resulullah Efendimiz buyurdu ki diyor, Allah'ın 99 ismi vardır, kim bunları sayarsa cennete girer. Bu hadisi bir Tirmizi rivayet etmiştir, bir de İbni Mace rivayet etmiştir. Her birinin elinde bir liste vardır ama iki liste birbirine uymuyor. 26 isim Kur'an'da olduğu halde bu her iki listede de yok. Bir listede bulunan, diğer listede yok. Ötekinin listesinde olan, diğerinde yoktur. Dolayısıyla o 26 ismi evet, Kur'an'dan çıkarıp ilave ediyoruz. Listeyi düzeltiyoruz. Yani Kur'an'a göre listeyi düzeltiyoruz. Onların söyledikleri, o rivayet ettikleri İsimler hangileridir? Fiilden türetilmiş isimler vardır. Fiilden. Fiilden isim türetilmez. Ama türetmişler, söylenmişler. Mesela, el-adl gibi, el Mümit gibi, el-mühyi gibi. Ama bunların karşılığında Allah'ın isim olarak beyan ettikleri vardır. Allah eğer kendini... Onunla o isimle vasfetmemişse o isim olmaz. Ne olur? Allah'ın fiili olur. Allah böyle yaptı diyor. Allah kafirlere azap eder. O zaman Allah'ın bir ismi de muazziptir dediler. Yanlış. Allah öyle söylemedi ki. Bu Allah'a isim olmaz. Çünkü azap edebilmek için önce kafiri yaratmış olması gerekir. Bu Allah'ın zatına gitmez. Çünkü isim Allah'ın zatına gidiyor. Fiil Allah'ın zatına gitmez. Aynı zamanda fiil değişir. Allah'ın isimlerinde değişiklik olmaz. Allah kendini bir isimle vasfetmişse o ona özeldir, ona hastır. Onda ne eksiklik olur, ne fazlalık olur, ne de değişiklik olur. Ama fiil öyle değildir. Allah azap da eder, af da eder fiil değişiyor. Onun için fiilden isim türetilmez, isim çıkarılmaz. Onu düzeltiyoruz. 26 ismi, Kur'an'daki 26 ismi oraya ilave edip evet listeyi hep beraber göreceksiniz inşallah. Onu ezberleyeceğiz. O isimleri anlatıp izah edeceğiz hep beraber. Evet, Allah'ın 99 ismi vardır. Hadis-i şerifte buyurdu. Resulullah Efendimiz aslında listeyi söylemedi, isim söylemedi. Sadece Allah'ın 99 ismi vardır. Kim onları ehsa ederse, sayarsa cennete girer buyurdu. Buhari'de de bu hadis vardır ama liste yoktur yalnız. Buhari doğru yapmış, listeyi koymamış. Hadis nasıl geliyor? O zaman... Bu kadar mücadele etmeye gerek yok. Çaba gayret sarf etmeye gerek yok. Allah'ın 99 ismini ezberleyelim. Her gün sayalım. Cennete girelim. Böyle olur mu? Böyle evet. olmaz. Hadisin manası bu değildir. Evet, hadis nasıldı? Lillahi tis'un ve tis'une ismen. Evet. Allah için, Allah'a ait 99 isim vardır. Ve men ehzaha... Kim bu isimleri ehsa ederse Essa etmek demek onu tahsil etmek demektir tahsil etmek saymak başka şey tahsil etmek başka bir şeydir tahsil etmek demek kim bu isimlerin eğitiminden geçerse bu isimlerle isimlenirse bu isimleri üzerinde ahlak olarak gösterirse yani Allah isimleriyle, sıfatlarıyla ona tecelli ederse o cennete girer. Evet. Ve ben eksiha daxal cenne buyurdu. O cennete girer. O zaman mesele sadece saymak değilmiş, onu tahsil etmekmiş, onu önce öğrenmekmiş anlamakmış. Sonra o isimlerin senin gönlünde imana dönüşmesiymiş, üzerinde ahlaka dönüşmesiymiş, üzerinde amele dönüşmesiymiş. Böyle olunca elbette ki o cennete layık olur. O kendisi cennet olmuştur zaten. Kim neyi öğrenirse öğrensin, hangi konuda bilgi sahibi, elim sahibi olursa olsun o Herhangi bir konuda Allah'ın isminde elim sahibi olmuştur. Her şey, her ne varsa hepsi Allah'ın isimlerinin, sıfatlarının tecellisidir çünkü. Eğer doğru bir bakışla bakıp onu Allah adına okursa ne olur? Onun Allah'ın ismi olduğunu anlar. O her neyi öğrenmişse o bilginin Allah'ın bir esmasına mukabil olduğunu Allah'ın bir ismini tanıdığını anlar. Ama bunun için önce ne yapması gerekiyor? Doğru bakması gerekiyor. Bakıp Allah adına okumuş olması gerekiyor. Allah adına okumadan onu anlaması mümkün değildir. Herkes bir şeylere bakar, mesele doğru bakmaktır. Evet, ayet kelime de buyuruyordu. Yusuf suresinde 108. ayettir. Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kul hazihi sebil de ki işte benim yolum benim yolum budur Evet neymiş yolu Ed'u ilallahi ala basire Basiret üzere Allah'a davet ederim basiret üzere basiret demek görmek demek basiret üzere görmek üzere Allah'a davet ederim en vemen tebe ani Ben de böyleyim bana tabi olanlar da böyledir Ben ve bana tabi olanlar basiret üzere Allah'a davet ederiz Evet, basiret üzere. Görmek üzere Allah'a davet ederiz. Ve subhanallah. Allah'ı tenzih ederim. Allah subhandır. Ve ma ana minel müşrikin. Ve ben müşriklerden değilim. Yani eğer basiret yoksa şirk vardır. Basiret üzere Allah'a davet yoksa şirk vardır. Ya basiret üzere görmek üzere Allah'a davet edersin. Allah'a yürürsün, Allah'a yakın olursun ya da ya da şirk içinde olursun, müşrik olursun. Nasıl görmek üzere? Neyi göreceğiz? Önce ne dedi? Önce ve subhanallah dedi. Yani Allah'ı tenzih ederim, Allah subhandır. Allah herhangi bir şeye benzemekten münezzehtir. Bu durumda davet ederken, basiret üzere, görmek üzere davet ederken neye davet ediyor? Allah'ın Esma-ül husnasına davet ediyor. Bütün varlıkta, bütün mahlukatta, öncelikle birinci derecede insanda Allah'ın isimlerini görmeye, basirete davet ederim. Bir kul kendine bakınca, kendi gönlüne bakınca, kendi üzerinden evet. Rabbini görmelidir. Rabbini görüp, Rabbini kendi üzerinden anlamalıdır. Başka türlü onu anlaması mümkün değildir. İki türlü ilim vardır. Biri husuli ilim, biri huzuri ilim. Husuli ilim, hasıl olan ilim demektir sonradan herhangi bir konuda okuyorsun, dinliyorsun, öğreniyorsun, bu hasıl oldu. Bir de huzuri ilim var. Kur, Allah'ı huzuri ilimle bilebilir. Hasıl olan ilimle asla onu bilemez, anlayamaz. Huzuri ilim demek, mesela insan kendini huzuri ilimle bilir. Yani onun ben varım demesi gerekmez. Varlığını tadarak biliyor çünkü. Huzuri ilim bu durumda tatmak demektir. Senin Rabbini tatman gerekiyor, tadarak bilmen gerekiyor. Nasıl? Allah subhandır. Bunu asla unutmuyoruz. Daha önceki sohbette söylemiştim. Kul Allah'a iman ederken tenzih ve teşbihin tam ortasında durmalıdır dedim. Subhan, subhanallah tenzihtir. Allah zahirdir. Bu teşbihtir. Allah batındır. Bu da tenzihtir. Huve zahiru, huvel batın. Allah hem zahirdir, hem batındır. Zahir derken teşbih eder, batın derken de tenzih eder. Bunu izah edeceğim inşallah. Evet. Görmek üzere. Kul kendi üzerinde nasıl tadar onu? Kul kendine bakıp, kendindeki Allah'ın sıfatlarını tadıp evet, o kendi üzerindeki isminden, sıfatından evet, Allah'ın sıfatını anlamaya çalışacak. Mesela Allah Rahim'dir. Nasıl anlayacağız? Dışarıda görebiliriz, seyredebiliriz. Evet, hayvanlar birbirine merhamet eder. insanlar birbirine merhamet eder. Bu yetmez. Bu dışarıdaki bilgiydi. Bir de senin kendi üzerinde bunu tatman gerekir ki bu evet, hüzuri bilgi olsun, bu gerçek bilgi iman bilgisi olsun. İman kalbin tasdikini gerektirir çünkü aklın tasdiki yetmiyor iman için. Evet iman için ne dediler? Dil ile ikrar, kalbi ile tasdik. Aklın tasdiki geçmiyor, kalbin tasdiki geçiyor. Kalbin tasdiki sevmek ve tatmaktır. Evet, Allah rahimdir, kendi gönlündeki rahmete bakıp, evet, sonsuz Allah'ın sonsuz rahmet deryasını, evet, bir damla olarak tatmışsın. O bir damladan sonsuz Allah'ın rahmet deryasını anlamaya çalışıyorsun. Ama tattığın bir damla rahmetle sonsuz deryayı, evet, kendine göre bir parça anlamış olursun. Damlan kadar. Allah'ın bütün isimleri böyledir. Allah veduddür, Allah sever. Allah mümini sever, mütakiyi sever. Allah sabredeni sever, Allah şükredeni sever. Allah yolunda evet. saf bağlayanları Allah sever. Allah bunu söylüyor, Allah seviyor. Sen kendi üzerinden nasıl anlayacaksın? Kendi sevgiyle anlayacaksın. Senin gönlünde ne kadar sevgi varsa Allah'ın sevgisini ona göre anlarsın. Ama söyledim, sonsuz bir deryadan bir damla misali. Yoksa ben Allah'ın sevgisini anladım, Allah'ın rahmetini anladım dersek ne olur? Haddimizi aşmış oluruz. Akıl hiçbir zaman Allah'ı ihata etmez, edemez. Allah Sübhan'dır. Akıl ihata etmeyene kadar da bir şeyi kaplamayene kadar da Evet, onu anlaması mümkün değildir. Göz de öyledir. Göz bir şeyi eğer görecekse önce onu kaplar, hata eder, ondan sonra onu görür. Evet, Resulullah Efendimiz'e ne buyurdu? De ki benim yolum basiret üzere, görmek üzeredir. Neyi görmek? Allah'ın isimlerini görmek üzeredir. Yoksa, yoksa, evet, müşrik oluyormuş. Ben müşriklerden değilim de. Bu durumda kendisindeki ne kadar esma Hüsna'nın tecellisi varsa o hepsi Allah'a aittir. Bütün güzellikler Allah'a aittir yani. Allah kendi güzelliğinden kuluna, kendisine halife olacak olan kuluna ne yapmıştır? O'nu ikram etmiş, ihsan etmiştir. İhsan etmiş ama iş bu kadardır dememiştir yalnız. Ne buyurdu? Esma'u'l-Husna en güzel isimler Allah'ındır. İster Allah deyin, ister Rahman deyin. Allah'ı hangi ismiyle anarsanız anın, evet. o isimlerle Allah'a dua edin, Allah'ı davet edin. Esma'u'l-Husna'sıyla Allah'a evet. dua edin, Allah'ı davet edin. Dua deyince biz neyi anladık? Nasıl yapıyoruz ya da, Ya Rabbi sen razıksın bize rızık ver, sen kerimsin bize ikram et, sen rahimsin bize rahmet et, sen afusun bizi afet, diyoruz. Bu yeterli midir? Bu yeterli değil. Bu anlamadan yapılmış duadır. Allah bu böyle dua ettiğimizde kabul ediyor mu? Duanın şartları var. Böyle yapınca Allah bu duayı kabul etmez. Allah'ın bizden istediği dua bu duada değildir. Böyle dua etmemiz değildir yani. Nasıldır? Allah'ın isimleriyle dua eden derken Allah neyi kastetti? Neyi murad etti? Kul eğer bir şekilde Allah'a dua ediyorsa, Allah'tan bir şeyi istiyorsa yani. Önce onun gereğini yerine getirmesi lazım. Allah duayı reddetmez buyurdu. Ne burada ayet-i kerimede? Onlar sana beni sorarlar. Ben yakınım. Bana dua edenin, beni davet edenin davetini icabet ederim. Söyle onlara, onlar da benim davetime icabet etsinler. Benim davetime icabet etsinler, bana iman etsinler dedi. Allah bize şah damarımızdan daha yakınmış. Bize bizden daha yakınmış. Bize bizden daha yakın olacak olan şey nedir? Bizim hakikatimiz. Demek ki bizim hakikatimizde ne varmış? Allah'ın tecellisi varmış. Hangi tecelli? Nefektu min ruhi. Ona ruhumdan nefettim. Allah'ın nefettiği ruh bizim hakikatimizdir. Hakikatte biz o'yuz. Allah'ın o nefettiği ruh, Allah'ın bütün isimlerini kendisinde toplamış zaten. Allah'ın nefettiği ruhtur. Allah o ruh bendendir dedi. Yalnız arkadaşlar, evet bazen yanlış anlayabiliyor, onu izah edeyim biraz. Haşa, ruh Allah'ın parçasıdır demek, Evet, yanlış. Büyük yanlış. Kelime asla böyle kullanılmaz. Allah parçalanmaz. Allah'ın parçası nasıl denir? Ne denir? Allah'ın tecellisi. Tecelli ne demek? Allah ruhundan nefettim dedi. Ruhum ona tecelli etti dedi. Tecelli etmek demek, aksetmek demektir. Aksetmek. Buyurdu ki ayet-i kerimede, Hz. Musa, ya Rabbi kendini bana göster dediğinde Allah dağa bak dedi. Eğer dağ dayanırsa sen de beni görmeye dayanırsın dedi. Allah dağa tecelli etti buyurdu. Allah dağa tecelli edince dağ ne oldu? Titremeye başladı. Sonra paramparça toz duman oldu. Musa da bayılıp düştü. Yüzüstü yere kapandı. Evet. Allah'ın tecelli etmesi varmış. Dağa perdeyi açması varmış. Açınca ne olur? Evet. Allah'ın azameti karşısında titreyip paramparça oldu. Ruh insana tecelli etmiştir dedim. Tecelli etmek, aks etmek demektir. Allah daha aks etti. Allah'ın nuru daha aks etti. Evet, bu nura dayanamayan da paramparça oldu. Onun için haşa, Allah'tan bir şey parçalanıp Kur'an tecelli etmiş değildir. Onun parçası değildir. Neyidir? Allah'ın nefettiği ruhtur. Allah'ın tecelli ettiği ruhtur. Allah'ın nuru demek doğrudur. Evet, bütün insanlar Allah'tan bir nur taşıyor ve o Esma-ül Hüsna o nurun içinde mevcut. Hepsi, bütünüyle. Sonra insan onu evet, harcıyor, dağıtıyor. Onu eksiltiyor. Ruhu böyle yüz bölümden ibaret farz edelim. Her bir bölümde Allah'ın bir esması olmuş olsun. O esma büyürken, hayatı yaşarken öğrendiklerimizden dolayı kirleniyor. Kirlenince evet o esmanın nur nurunun bulunduğu yere ayrıca başka bir şey girince evet ne yapmış oluyoruz? Esmayı oradan çıkartmış oluyoruz. Sonra onu kemale erdirmemiz gerekir, doldurmamız gerekir. Allah oraya bir parça koymuşsa, bizim onu doldurmamız lazım. Belki şöyle anlamak daha doğrudur. Her bir esmayı bir çekirdek gibi anlamak gerekir. O çekirdeğin büyüyüp yeşermesi gerekir. Yani kulun gönlündeki o, ruhundaki Allah'ın isimleri yeşerip büyümesi gerekir. Onu yeşertip büyütmek, kemale erdirmek bizim kendi elimizdedir. Nasıl büyütüyoruz? Allah buyurdu ayet-i kerimede, onlar ruhlarındaki cömertlik, kerim olma sıfatı ...artsın diye infak ederler. Bu durumda esmanın karşılığı o esma ile evet, diğer varlığa muamele etmektir. Yani sendeki rahmetin tamamlanmasını istiyorsan ne yapman lazım? İnsanlara merhamet etmen lazım. Sendeki Allah'ın kerim sıfatının tamamlanmasını istiyorsan... ...senin insanlara ikram etmen lazım. Sendeki Allah'ın Afu isminin tamamlanmasını istiyorsan insanların hatasını, günahını affetmen lazım. Allah'ın Setar isminin kemale ermesini istiyorsan insanların hatasını, kusurunu örtmen lazım. Allah'ın bütün isimleri böyle. Sadece o ismi alıp dua edip "Ya Rabbi, sen Afusun beni affet." Demek yeterli değildir. Bu şekildeki bir afi evet, Allah kabul etmez. Senin de kendi gönlünden evet. diğer insanları affetmen gerekiyor. Sana karşı yapılmış olan yanlışı, hatayı, kusuri affetmen gerekiyor ki o affedilmeyi hak edesin. Tövbe ettin, af diledin, Allah seni affettim dedi. Ama senin gönlünde eğer insanları affetme hali olmazsa ''Sen Allah'ın o ismini alamadın. Allah'ın ismiyle isimlenmedin.'' Ne buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam? Evet, bu hadis diye gelmiş. Ben onun için onu söyleyeceğim öyle. ''Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın.'' buyurdu. Evet, bu kelime önce uygun bir kelime değildir. Onun için bunu kelime itibariyle hadis olarak kabul edemiyoruz. Allah'ın ahlakı olmaz. Çünkü hulk halk yaratılmış demek Allah böyle bir şeyden münezzehtir yaratılmış bir şey Allah'a isnat edilmez Allah subhandır Bak, Bunun yerine Allah'ın sıfatlarıyla sıfattan Allah'ın isimleriyle isimlerin demek gerekiyor Allah'ın ahlakıyla ahlakılma kelimesini ahlak olarak Allah için kullanılmaz kullanmıyoruz Allah'ın isimleriyle isimlenmek gerekiyor. Sıfatlarıyla sıfatlanmak gerekiyor. Neden? Çünkü insan Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Onu temsil ediyor. Senin Allah'ı temsil edebilmen için onun sıfatını kullanman gerekiyor. Onun sıfatı, onun ismi senin üzerinde yoksa sen nasıl ona halife olursun? Olabilir misin? Böyle bir şey mümkün müydür? Yok. Evet. İnsan Allah'ın isimleriyle Allah'a yaklaşır. Yani Allah'ın isimleriyle isimlendikçe, o isimler onda tecelli ettikçe Allah'a yakın olur. Allah'a yakın olmak demek bu demektir. Yoksa Allah zamandan, mekandan münezzehtir. Allah haşa böyle bir yerde değil ki ona doğru gidip yaklaşasın. Allah'a yaklaşmak esmasıyladır, isimleriyledir. O isimler sende tecelli ettikçe o isimler senin üzerinde göründükçe, sen o isimlerin nuruna bülündükçe ne olursun? Allah'a yakın olursun. Allah'ın yakınlığını böyle tadılarsın. Allah size şah damarınızdan yakındır demek bu demektir. Allah senin ruhunda tecelli etmiş zaten. O ruh Allah'tan. Nefektu min ruhu. Ruhumdan nefettim buyurdu. O ruh zaten senin hakikatin. Sana düşen kendi ruhuna kendi kendine yakın olmaktır. Yani kendi özüne, kendi içine dönüp Allah'ın isimlerini kendi üzerinde görmendir. Bunu tatmandır. Bu isimleri arttırmaya, kemara erdirmeye çalışmandır. Kemara erdirdikçe ne oluyor? Allah'a yaklaşıyorsun. Allah'a yakın oluyorsun. Dolayısıyla Allah'ın sevgisine layık oluyorsun. Söylemiştim, Allah herhangi bir şeyi sevmekten münezzehtir. Allah kendi kendini sever. Kulü üzerinde kendini seviyor. Kul ne kadar Allah'ın sıfatlarına bürünmüşse, isimlerine bürünmüşse, Allah'ın isimleri o kulda ne kadar tecelli etmişse, o kul o kadar Allah'ın sevgisine layık olmuştur. O kadar Allah onu sever, o da Allah'ın isimlerine büründüğü için, o isimlerle Allah'ı sever. Allah'ın ismi, isimleri Allah'ı sever, Allah da kendi isimlerini sever. Onun için esma ve hüsnayı iyi ve doğru anlamamız lazım. Kur'an'da yaklaşık ayet sayısı kadar Allah'ın ismi geçer, isimleri geçer. Yani altı binden fazla Allah'ın ismi Kur'an'da geçer. Her bir ayete karşılık bir tane. Allah kendini anlatıyor. Allah insani anlatıyor. Kendisine halife seçtiği insani anlatıyor. İnsanın özelliklerini ne yapması, nasıl yapması gerektiğini anlatıyor çünkü. Eğer biz Kur'an'ı böyle anlamazsak, Allah'ın kendini tanıttığı kitap olarak anlamazsak, bizi bize tanıttığı kitap olarak anlamazsak, Hayat nasıl yaşanır, nasıl yaşanması gerekir? Evet. Kitabı, Allah'ın kitabını böyle anlamazsak, sadece işte orada emirler var, nehiler var. Allah farzları belirtmiş, haramları, helalları belirtmiş dersek, evet. Kitaptan sadece küçücük bir parçayı aldık, gerisini kabul etmedik demektir. Hükümleri belirten yaklaşık 400 tane ayettir. Emirlerle, nehilerle, haramlarla, halallarla, hükümlerle ilgili olan ayetlerin sayısı yaklaşık 400 tanedir. Geriye kalan 6000 ayeti ne yapacağız? Yani halalla, haramla, hükümle ilgili ne varsa hepsini öğrendin, 400 tane ayeti öğrendin. Geriye kalan, kalan ayeti ne yapacağız? 6000 ayetleri, ayeti ne yapacağız? Nereye koyacağız? Bu bize lazım değil mi diyeceğiz? İşte o ayetlerde Allah kendini anlatıyor. Allah insani anlatıyor, halifeyi anlatıyor. Allah'a yakın olmayı, yaklaşmayı anlatıyor. Allah'ın sevgisini anlatıyor, sevmeyi anlatıyor. Allah'a abd olmayı, aşık olmayı anlatıyor. Allah'ın rızasının peşinde, dostluğunun peşinde koşmayı anlatıyor. Evet onun için esmayı anladığımızda Kur'an'ı da anlamışız. Ne demiştik? Esmayı Kur'an'a göre anlayacağız. Allah nasıl anlatmışsa kendini esmasını öyle anlayacağız inşallah. Evet. Hac suresinin 8. ayeti Allah buyuruyor "Ve النَّاسِ men يُجَدِلُ فِي الْلّٰهِ İnsanlardan öyle kimseler var ki ...Allah hakkında mücadele ederler. Evet. Allah hakkında mücadele ederler. Bi gayri ilmi, ilimleri olmadığı halde, ...Allah hakkında bilgisi yok, Allah hakkında mücadele ediyor. Evet. Bi gayri ilm, ve la hüden, ya da bir hidayetçisi olmadan, ...ona yol gösteren bir hidayetçi olmadan, ...dolayısıyla bir bilgiye de sahip olmadan... Allah hakkında mücadele eder. Vela kitabil münir. Ya da nur saçan bir kitaba dayanmaksızın, Allah'ın kitabına dayanmaksızın, hidayetçisi olmadan, ilmi olmadan, Allah hakkında mücadele eder. Sen Allah'ın esmasını bilmiyorsan, anlamamışsan, Allah'ı tanımamışsan, senin bilgin Allah'ın kitabına dayanmıyorsa, ilme dayanmıyorsa, hidayetçi sana yolu göstermemiş, ondan işi öğrenmemişsen, Esma'yı Hidayetçi'den tanımamışsan, Hidayetçi Esma'yı mı tanıtıyor, Allah'ı mı tanıtıyor? Evet. Hidayetçi'nin işi Allah'ı tanıtmaktır. Kendi üzerinden evet, Esma'yı öğretmektir. Ona talim ettirmektir. Yoksa Allah sadece kitap verdi bırakırdı. Niye kitap dedi, ilim dedi, hidayetçi dedi? Ayet devam ediyor yalnız. Kim böyle yaparsa ne olacakmış? Saniye itfe li yudilla an sebilil Allah yolundan saptırmak için dilini eğer büker. Dilini eğer büker ne demek? Kıvırır, yanını eğer büker. Dilini eğer büker, Allah yolundan saptırmaya çalışır. Yani dilini eğip bükünce, kendini eğip bükünce sanki bir şey biliyormuş gibi konuşuyor. Onun böyle bir iddiası vardır. Lehu fi dunya khizyun. Onun için dünyada bir rezillik vardır. Ve nuzikuhu yawm al-qiyamati azab al Evet. Kıyamet günü de onun için yangın azabı vardır. Allah kendisi hakkında konuşanı ne yapıyor? Evet. böylesine tehdit ediyor. İlmi olmadan hidayetçisi olmadan nur saçan kitaba dayanmaksızın Allah'ın kitabına dayanmaksızın evet Allah hakkında konuşuyor, mücadele ediyor. Allah'ı tanıtacakmış. Dini tanıtacakmış. Ahiret nasıl kazanılır onu tanıtacakmış. Allah onlar için dünyada bir rezillik, ahirette de ne vardır? Yangın azabı vardır dedi. Zalikye bir makamet yedak. Evet. Kıyamet günü Allah onlara azab ederken, burulur ki işte bunlar senin kendi elinle kazandıklarından dolayıdır. Sen gevezelik yapıp konuştun hakkında, yanını eğip büktün hakkında konuştun. وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ lil abi". Allah'ın kullarına zulmetmesi mümkün değildir. Allah kullarına zulmedici değildir, zulmetmesi mümkün değildir. Allah kimseye etmez. insan kendi kendine zulmediyor. İlmi yok, hidayetçisi yok, kitaba uymuyor. Kendi kafasına göre Allah hakkında konuşuyor. O kendi kendine zulmetmiştir. Kendini Allah'ın azabına atmıştır. Allah böylelerinin harrını anlatmaya devam ediyor. وَمِنَ النَّاسِ nasi, men اللّٰهَ ala هَرْفٍ İnsanlardan öylesi var ki Allah'a kenardan ibadet, abdiyet yaparlar, hulluk yaparlar. Kenardan, ucundan. Evet, ucundan Allah'a kulluk nasıl yapılır? Ve in esâbehu hayrun itme enne bihi. Ona bir hayır isabet ettiğinde, ona bir hayır geldiğinde, o hayırla mutmain olur. Onunla sevinir. Ve in esabetu fitnetun, İn ala veşhihi. Bir imtihan olarak ona bir musibet isabet ettiğinde yüz üstü geri döner. Evet, imtihan olarak bir musibet isabet ettiğinde yüz üstü geri döner. İtiraz eder, onu beğenmez. Bu Allah'tandır denmez. Allah'tan yüz çevirir. Allah'a küser, darılır. Allah'ın yaptığını beğenmez. Onda da bir hayır olduğunu anlamaz. Niye? Allah'ı tanımamış ondan. Allah'ı bilmemiş. Her işte Allah'ın bir muradı vardır, bir hikmeti vardır. Ve mutlaka o hayır doludur. Hangi imtihan olursa olsun, onunla beraber Evet onun içinde hayır vardır. Bunu anlamamış onun için yüz üstü geri döner. Hasire dünya ve ahire. O dünyada da hüsrana uğramış, ahirette de hüsrana uğramıştır. Dünyada niye hüsrana uğruyor? Çünkü evet musibet gelmiş, sıkıntı gelmiş, feryat ediyor. İsyan ediyor. Allah'a itiraz ediyor. Zarar etti. Hüsrana uğradı dünyada. Evet, ahirette de İmtihanı kabul etmediği için, imtihanı Allah'tan bilmediği için, evet cezası cehennemdir. Sadece, kenarından, ucundan Allah'a kulluk yapanlardır bunlar dedi. Dalik'e هُوَ husranul الْمُبِنِ İşte, apaçık hüsran budur. Bu, apaçık hüsrandır dedi Allah. Evet, doğru olarak baktığımızda, Acaba şer geldiğinde o şere kaç tane mümin şükredebiliyor ya da hamd edebiliyor ya da bu Allah'tandır deyip gönlünü bozmuyor. Gerçek bir mümin, evet. mümin demek Allah'ı her şeyden çok seven demektir, canından çok seven demektir. Mümin aynı zamanda veli demektir. Allah müminlerin velisidir buyurdu ayet-i kerimede. Eğer o müminse o velidir aynı zamanda. Gerçek müminler, gerçek veliler kendisi için nimet de aynıdır, musibet de aynıdır. Allah nimet de verse sevinir, musibet de verse sevinir. Niye seviniyor? Çünkü o Rabbini tanımış, anlamış. Biliyor ki o musibetin içinde, arkasında evet, gerçek, hakiki nimetler vardır. Onun için ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Musibetin en büyüğü günü ben, peygamberler, sonra bize yakın olanlar yaşar. Nimetmiş. Nimet olmasa Allah niye peygamberlere, bir de peygamberlere yakın olanlara versin? Nasıl bir nimettir? Onda, musibette nasıl bir nimet var? Musibette Allah'ın tecelli etmesi vardır. Esmasının tecelli etmesi vardır. Kulun Allah'a teslim olması vardır. Daha doğrusu, Allah'ın kulünü teslim alması vardır. O anda kul sabreder, Allah sabredenleri sever buyurdu. Sabredenlerle beraberdir Allah buyurdu. Allah onunla beraber olmuş ve Allah onu sevmiştir. Allah bir kulü sevdiğinde, o muhabbet kapısından, Allah'ın Vedud isminin Vud kapısından ne gelir? Bütün esma tecellisi o yönele tecelli eder. Allah rahmet nazarıyla ona nazar eder. Bir kula musibet gelince Allah'ın tecellisine mazhar olmuştur o. Allah onun rahmetinin içine almıştır. Resulullah Efendimiz buyurdu, mazlumun bedduasından sakının. Çünkü onun duasıyla Allah arasında perde yoktur dedi. Perde kalkmış aradan. Kulun boynu bükülünce, üzülünce, mahzun olunca Allah ile arasındaki perdeyi kaldırır. Kul o anda Allah'a döner. Rabbine yalvarmaya başlar. Ama kul dedim yalnız. Allah'a ucundan, kenarından kulluk yapanlar değil. Onlara bir nimet gelince mutmain olur, sevinirler. Musibet gelince imtihan gereği evet, ne yaparlar? Yüzüstü geri dönerler buyurdu. Onlar değil yalnız. Bekara Suresi'nden bir ayet okuyayım. 137. ayet. Ve in amenu bi misli ma amentum bihi ve khedih Eğer onlar sizin iman ettiğiniz gibi yani Hitab Resulullah Efendimiz'e ve sahabeyedir. Onlar sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse bi mislihi sizin miskiniz. Sizin gibi aynı. Aynen yalnız. Aynen sizin gibi iman ederlerse muhakkak ki onlar hidayeti bulmuşlardır. Hidayete ermişlerdir. Ve in tevellev eğer sizin gibi iman etmekten yüz çevirirlerse fe innema fi şiqah. O zaman onlar derin bir ayrılık içinde olurlar. Eger Resulullah Efendimizin iman ettiği gibi, sahabenin iman ettiği gibi iman edilmezse derin bir, evet, ne dedi? Derin bir şikak, derin bir ayrılık içindedirler. Fesiyek evet. fi kehumullah. Allah onlara karşı sana evet. yetecektir. ve ve semiul alim. Allah semi ve alimdir. Her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Nasıl iman etmeleri gerekiyor? Allah onu beyan ediyor. Sibgatu Allah. Allah'ın boyasıyla. Allah'ın boyasıyla, rengiyle. Allah'ın nuruyla nurlanmasıyla. Ve men ahsanu min Allahi sibgahu Allah'tan daha güzel rengi kim verebilir? Ve evet. nehnü lehu Evet. Ve biz ona abd olanlarız de. Abd olanlar. Kim Allah'a abd olursa Allah'ın rengiyle renklendir, Boyasıyla boyanır. Nuruyla, esmasının nuruyla nurlanır yani. Evet. Allah'ın boyasından daha güzel boya var mıdır? renginden daha güzel renk var mıdır buyurdu. Evet. İşin sırrını Allah beyan ediyor. Ya Allah'ın nurunun rengiyle renklenirsin, nuruyla nurlanırsın, boyasıyla boyanır, rengiyle renklenirsin ya da ya da şeytanın boyasıyla boyanırsın. Ya Allah'ın güzel isimleri senin üzerinde tecelli eder, ya da şeytanın kibri, gururu, riyası, hasedi senin üzerinde tecelli eder. Şeytana yakın olur, şeytana arkadaş olursun. Evet, ayet devam ediyor. Kul, de ki onlara, etuhaccunena fillah. Siz Allah hakkında bizimle mücadele mi ediyorsunuz deyip ve o ve O bizim de Rabbimizdir, sizin de Rabbinizdir. Ve lena a'maluna ve Bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz de sizledir. Ve nahnu lehu Biz evet, ona karşı, Rabbimize karşı ihlas sahibiyiz. Biz samimiyiz. Samimi olanlar Allah'ın nuruyla nurlanmış olanlardır esmasıyla isimlenmiş olanlardır. Allah'ın sıfatlarıyla sıfatlanmış olanlardır. Eğer kim bunu kabul etmeyip itiraz ediyorsa, evet, onlara Allah hakkında bizimle mücadele mi ediyorsunuz? Allah böyle söylüyor, siz de kendi kafanıza göre mi konuşuyorsunuz? Sizin ameliniz size, bizim amelimiz bizedir de onlara. Ama burada başka bir incelik daha var. وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ O bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Ne demek? Bizim sizin de işimiz olmaz. Bizim hesabımızı görecek olan da Allah'tır. Sizin hesabınızı görecek olan da olur. Siz Allah hakkında yanlış konuşsanız, mücadele etseniz, hatta küfürde bulunsanız bile bizim sizin üzerinizde bir yetkimiz yoktur. Sizin de Rabbiniz Allah'tır. Sizin işiniz Allah'a aittir. Hesabınız Allah'a aittir. Kur'an-ı Kerim'de Allah bir de nefsin mertebelerini beyan etmiş. Nefsin mertebelerini, bu nefsin mertebeleri insanın kalitesi demektir. Yani birinci kalitedeki insan, ikinci kalite, üç kalite, dört, beş, altı, yedinci kalite, evet, yedincisi en son kalitedeki insandır. Saf, safiye mertebesi ya da kamile mertebesi denir ona. Bütün bu mertebeler, makamlar hepsi de Esma-ül Hüsna'nın tahsiliyle Esma-ül Hüsna'yı ehsa etmekle gerçekleşir. Mesela izah edeyim. Levvame makamı kafirlerin bulunduğu makamdır. Nefsin mertebesi olarak münafıkların bulunduğu makamdır. Ama ben iman etmişim diyenler de orada durabilir yalnız. Ama oradan kurtuluş görülmüyor. Oradakiler imanını kurtaramıyor. Onların hali nasıldır? Bu isimlerin hepsi birer birer Kur'an-ı Kerim'de Allah beyan ediyor. Emare mertebesindeki bir nefiste olanlar, Günah işlerler, yanlış yaparlar. Ama o günahlarından, yanlışlarından tövbe etmezler. Pişman da olmazlar. Hatta bir de o günahlarıyla övünürler. Evet. Bunlar küfre girmiştir. Mesela bir örnek vereyim. Basit gibi görünüyor. Hafif gibi görünüyor. Diyelim ki biri bir yanlış yaptı. Mesela Gitti içki içti farz edin. Sonra gelip onu böyle balandıra balandıra anlattı. Biz gittik, arkadaşlar arkadaşlarla beraber içtik, alem yaptık. Bak bir de yaptığıyla övündü. Allah'ın emrine karşı gelmiş, bir de yaptığıyla övünüyor. Bu kelime-i şehadet getirebilir. Müslüman olduğunu söyleyebilir. Daha sonra gidip namaz da kılabilir. Evet bu emmare mertebesindeki nefistir. Buna kafir diyemiyorsun. Bunun imanı kurtarması imkansız denecek kadar zordur. Neredeyse imkansız gibidir. Çünkü yanlışıyla bir de övünüyor. Bu en kötü haldeki insandır. Kafirler, müşrikler, münafıklar zaten böyledir. Eğer o bir de iman etmişse, o da mümin olarak o kötü haldeki nefistedir, nefis mertebesindedir, emmare nefsi, bütün şiddetiyle kötülüğü emreden nefis demektir. Ama eğer o biraz çaba gayret sarf ediyorsa, ibadetini yapıyorsa, Allah'a dönüp yalvarıyorsa, Allah ona çıkış yolu açar. Allah onu oradan çıkarır. Allah'ın onu orada çıkarmaması Allah'a yakışmaz. Çünkü çabası gayreti var. Kurtulmak istiyor. Ne yapar? Evet. Allah onu çıkarır, bir üst tarafa alır. Onu bir üst tarafa alınca levvame makamına almış olur. Levvame, Allah kendini levmeden nefse yemin olsun ki dedi. Allah o nefse yemin ediyor. Onun durumu güzel demektir. Onun nasıl bir hali var? O da yanlış yapar, eksik yapar ama her yanlış yaptığında tövbe eder. Bu yanlıştır der. Keşke bunu yapmasaydım der. Bir daha yapmayacağım deyip ne yapar? Ondan kurtulmaya çalışır. Allah bu nefis sahibini övdü. Bunun hali güzelmiş. Kendini lövmeden nefse yemin olsun ki dedi Allah. O nefse yemin etti Allah. Çabası gayreti devam eder. Allah onu bir daha yukarıya alır. Allah kimsenin emeğini boşa götürmez. Yeter ki çabasını, gayretini sarf etsin. Bir daha yukarıya aldığında bu sefer mülhime makamına gelir. İlham alan nefis demektir. Nefis artık temizlenmiş. Artık arada bir ayna gibi oluyor ama aynası sabit değildir. Dönüyor yalnız. Bazen yukarı döner, bazen aşağıya döner. Bazen ilhamı Allah'tan alır, bazen aşağıdan, şeytandan alıyor, onu da bilmiyor. Onu ayırt edemiyor yalnız. Ama manevi halini tatmaya başlamış. Mesela böyle birinin, böylelerinin gördüğü rüya, evet, salih rüyaya benziyor. Arada bir rüyaları olduğu gibi çıkıyor hiç. İlham almış çünkü, ilham alıyor. İlham alan mülhime, ilham alan nefis demek zaten. Bundan sonrası tek başına olacak şey değildir. Çünkü bundan sonrası itminan mertebesidir, mutmainne mertebesidir. Oraya geçmek geçebilmek için mutlaka evet, bir müşil kemale ihtiyaç vardır. Bu istisnasız böyledir. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmainne olur dedi. Ayet-i Kerime'de Allah buyuruyor. İster insan bunu kabul etsin, ister etmesin. Kabul etmiyorsa Allah'ı kabul etmiyor. O kendine göre bir din üretmiş. Evet. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Allah'ın zikriyle mutmain olur demek ne demek? Esmasıyla, esma-ül husnayla mutmain olur demektir. Dil Allah'ı zikredince... Allah'ın hangi esmasını zikrederse etsin, o ismin nuru onun gönlüne tecelli ediyor. Dilin zikretmesiyle kalp mutmainı olmuyor. Kalp o zikrin nuruyla mutmainı oluyor. Zikrin nuruyla. Allah o ismiyle, o gönüle tecelli ediyor. O gönüle tecelli edince, gönül Allah'ın o tecellisiyle, esmasının tecellisiyle mutmainı oluyor. Yoksa sadece gece gündüz herhangi bir esmayı Allah'ın ismini zikretsin. Sadece zikretmesi yetmez. Ne söylediğini bilmelidir. Mesela Allah veduddur deyip vedud ismini zikretse bu ismin ne manaya geldiğini bilmesi lazım. Allah sever ve sevilmeyi ister. Sevilmeye layıktır. Sevilmek Allah'ın hakidir. Deyip gönlünü bir de Allah'a döndürüp onun manasıyla beraber Allah'ı zikretmelidir. Zikrettikçe ne olur? Allah'ı sever. Allah'ın Rahim ismini zikretse gönlündeki rahmet artar, artmalıdır. Eğer artmamışsa o zikretmemiş. Çünkü onun zikrinin kabul olabilmesi için Allah'ın da onu zikretmesi lazım. Beni zikret, ben de seni zikredeyim. Senin Allah'ı zikretmen yetmiyor. Allah seni zikrettiyse, evet. Allah'ın o isminin nuru senin kalbine tecelli eder. Gönlüne tecelli eder. Bir de bakıyorsun ki, mahlukata karşı, insanlara karşı, yakınlarına karşı merhame sahibi olmuşsun. Allah tecelli etti. Allah seni zikretti. Allah'ın zikri, Allah'ın o ismiyle tecellisidir. En güzel Esma-ül Allah'ındır, o isimlerle Allah'ı zikredin buyurdu. Allah'a dua edin, Allah'ı davet edin dedi. Allah'ı davet, evet, Allah'ın esmasını davettir. Hazreti insan olmak için, Kamil insan olmak için, evet, Allah'ın Esma-ül Hüsna'sını, tecellisini davettir. İtminan mertebesi için bir müşrik Kamil gerekir. Evet, zikri onunla beraber yapması lazım. Onun onu taşıması lazım. Çünkü orada bir de tevhid makamı vardır. Tevhid. Bütün varlıkta Allah'ın nurunun tecelli ettiği makam vardır orada. Bütün varlığın Allah'a ait olduğu, müşahede edildiği, bütün varlığın Allah'ın kudret elinde, yani hükmünün altında olduğu makam vardır. Oradan geçmesi gerekiyor. Onun tatması gerekiyor orada. Onun tek başına buna dayanması mümkün değildir. Orada ne yapacağını bilemez, nasıl yapacağını bilemez. Evet, mesela bu mertebede burada Hallaç, Hallacı Mansur, Enel Hak demiş. Yanlış söyledi. Hiç sahabeden biri böyle söyledi mi? Söylemedi. O zaman bu yanlış bir kelimeydi. Ama söyledi ki yalnız. Bütün varlıkta Allah'ın nurunun tecelli ettiğini görünce, kendini göremeyince, kendini de Allah'ın nuruna boğulmuş olarak görünce ne dedi? Ben hakın nuruyum dedi aslında. Ben yokum, Allah var dedi. Allah'ın nuru var dedi aslında. Söylediği kelime doğru ama kelime küfür kelime. Bunu anlamayanlar bunu kabul edemez. Ama biri o perde ona açılmışsa, onu görmüşse, halac doğru söylemiş, suçsuzdur dedi. Ama yolculuk devam ediyor. O daha yoldadır. O kelime yoldayken söylenmiş. Bir insanda Allah'ın bütün isimleri tecelli etse o bütünüyle Allah'ın kudretinde olur. Nasıl? Kim gibi? Resulullah Efendimiz gibi. Nereden anlayacağız? Evet. Esmayı Allah'ın ayetlerine göre anlamak dedik. Evet, bir ayet okuyayım. فَلَمْ تَقْتُولُهُمْ Onları siz öldürmediniz. velakin Allah قَتَالَهُمْ Lakin Allah onları öldürdü. Nerede söylüyor bunu? Savaş esnasındaki bir durumu anlatıyor Allah. Bedir Savaşı'ndaki bir durumu anlatıyor. Onları siz öldürmediniz. Onları Allah öldürdü, dedi. remete is remete. Sen atmadın, attığın zaman. Sen attığın zaman sen atmadın, dedi Allah. Hem sen attın, diyor, hem sen atmadın, dedi. Tenzih ile teşbihi buradan anlayacağız. Burası çok ince bir mesele. Attığın zaman sen atmadın. Sen atmıştın ama sen atmamışsın. Kim atmış? Velakin Allah erem. Lakin ama Allah attı. Attığın zaman sen atmadın. Allah attı. Resulullah Efendimiz bir avuç toprak yerden alıp düşmanın üzerine saçıyor, atıyor. O toprak kime değdiyse helak oldu. Allah da buyurdu ki Attığın zaman sen atmadın, Allah attı. Evet, ne demek bu? Allah Resulullah Efendimiz'in o bir avuç toprağı atmasını kendine bağladı. Onu ben yaptım dedi, ben attım. Ben seninle onu attım dedi. O anda sen yoktun, ben vardım, ben attım dedi. Allah'ın zatıyla, sıfatıyla tecelli ettiği Resulullah Efendimiz olunca durum böyledir. Evet, her ne kadar Resulullah Efendimiz atsa bile onunla atan Allah'tır. Eğer onunla atan Allah olmasaydı, bir beşer olsaydı, bir avuç topraktan insanlar nasıl helak olur? Ama atan Allah olunca o topraktan kime isabet ettiyse, onu helak etti. Ancak Allah'ın atmasıyla helak olur. Onun dilemesiyle helak olur ancak. Evet, Allah biri nezatıyla sıfatıyla tecelli ederse, evet. o da işi Allah ile yapar. Bu konuda Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne buyuruyordu? Allah diyor, buyurdu ki, Gurum kendisine farz kıldığım ibadetlerle en güzel şekilde bana yaklaşır. Kendisine farz kıldığım ibadetlerle. Önce farzlar, sonra diğerleriyle bana yaklaşmaya devam eder. Farzlar tek başına yetmiyormuş, bir de evet, ayrıca diğerleriyle yapan gerekiyormuş. Diğerleri deyince her şey içine girer. Allah için yaptığın her şey. Evet, diğerleriyle yaklaşmaya devam eder kulun bana yaklaştıkça beni sever. Demek ki Allah'a yaklaşmanın bir ölçüsü varmış. O da neymiş? Allah'ı sevmek. İbadetlerin sana Allah'ı sevdirmiyorsa o ibadet değildir. Seni Allah'a yaklaştırmamış. Yaklaştıkça onu sevmen gerekiyor çünkü. Kulun beni sevince ben de onu severim buyurdu. Allah seni sevsin istiyorsan senin Allah'ı sevmen lazım. Bunun için ne yapman lazım? Önce farkları, sonra diğerlerini yapmaya devam etmen lazımmış. Ben bir kulumu sevdiğimde, o kulum benimle görür, benimle işitir, benimle bilir, benimle tutar, benimle yürür. O kulum artık, o yoktur artık ben varım orada. Tenzihi, teşbihi unutmuyoruz yalnız. Haddimizi aşmıyor, Rabbimize karşı saygısızlık yapmıyoruz yalnız. Orada Allah var demiyoruz. Orada okul yok diyoruz. Attığın zaman sen atmadın, ben attım demek bu demektir. Evet orada haşa Res Allah Resulullah Efendimiz'e, evet. yani Resulullah Efendimiz Allah olmuş deysek olur mu? Küfür olur, öyle değil. O anda o yoktur, Allah tecelli etmiş, Allah atmıştır. Öyle demek gerekiyor. Bunu böyle anlamak gerekiyor. Bu her zaman için böyle değildir. O anda evet, öyle gerekti. Resulullah Efendimiz bir avuç toprağı yerden aldıysa ne olacağını da biliyor. Yoksa toprakla ne olabilir ki? O anda işi Allah ile yaptığını da biliyor o anda. Onun için baş tarafta Allah ne buyurdu? Onları siz öldürmediniz, onları ben öldürdüm dedi. Kullarının yaptığı şeyi kendine mal etti. Niye? Onlar Allah yolunda öyle yapıyordu ondan. Bu nefis mertebelerini Esma ile nasıl yapıyoruz? Onu anlatıyorduk. Birinci mertebede, derecede, yani emmarede Nefis, ruha hakim olmuştur. Ruhtaki nur o kadar eksilmiş, o kadar azalmış ki, küfür ona galip gelmiştir. Onun için küfür işleri yapıyor, haramları yapıyor, onunla bir de ne yapıyor? Övünüyor. Artık o ruhun feryadı duyulmaz olmuş. Ruh Rabbini istiyor, sahibini istiyor. Artık o feryadi duymuyor. Onun feryadıyla yer. Ama bir adım attığında artık onun feryadını bütün şiddetiyle duyuyor, pişman oluyor, özülüyor. Keşke böyle yapmasaydım, bir daha yapmayacağım diye kendi kendine karar veriyor, düşünüyor. Ruhtaki tecelli artmış. Üzerindeki perde aralanmış. Perde aralanınca esmanın tecellisi evet, ağır geliyor orada. Ama hala nefsine güç yetiremiyor, yapmaya devam ediyor. Mülhime makamında perde biraz daha üzerinden aralandı. Allah'ın isimleri biraz daha tecelli etti. Öyle ki artık yukarıdan, evet, artık ayna gibi olmuş, yukarıdan ilham alıyor. Evet, bir daha, bir adım daha atıldığında, evet, bu adımı tek başına atamaz, mutlaka bir, ya Resulullah Efendimiz'le beraber, Peygamber'le beraber bunu atması lazım o adamı ya da bir müşrik-i ile beraber o adımı atar. İtminan gelir, mutmain olur. Neyle mutmain oluyordu? Allah'ın zikriyle, Allah ile mutmain, Allah'ın sıfatlarıyla, isimleriyle, Allah'ın güzelliğiyle mutmain olmuş. Allah'ın güzelliği kendinde tecelli etmiş. Kendindeki güzellikle, Allah'ın güzelliğiyle mutmain olmuş. Güzel olmuş, mutmain olmuş gönlü cennete dönmüş. Bir adım daha atarsa peşinden raziye merziye mertebeleri gelir. Allah'tan razı olmuş. Nasıl razı olmasın ki? Allah zaten onun sıfatlarıyla ona tecelli etmiş. Allah ne yaparsa yapsın onun gönlündeki birebir onun isteği ol, olmuştur. Çünkü esma tecelli etmiş ondan. O Allah'tan razı olunca Allah da ondan razı oluyor. Allah da onun istediği gibi de yapıyor. Ama onun istediği de Allah'ın istediğidir. Allah'ın muradıyla kurun isteği bir olmuş. Birbiriyle çatışmıyor. Kur Allah'tan razı, Allah da kurundan razı olmuştur. Evet, safiye mertebesi, kamile mertebesi, saf Allah'ın nuru olmuş demektir. Allah'ın bütün isimleri onda tecelli etmiş demektir. Demek ki tarikat dedikleri, tasavvuf dedikleri, nefsin teskiyesi, terbiyesi dedikleri hepsi esmanın talimiymiş. Ellemel ademe esma-i e Allah Adem'e bütün isimleri talim etti. Evet. Bu isimler kimde tecelli eder? Bu isimlerin talimi onda gerçekleşirse o Adem olur. Hazreti Adem gibi olur meleklerin secde ettiği varlık olur. Çünkü onda evet. Allah'ın esmasından, tecellisinden başka bir şey kalmamış. Allah'ın ona nefrettiği ruh olduğu gibi evet. açığa çıkmış. Gönlünde, üzerinde açığa çıkmış. İşte bu Hazreti insandır. Daha önce neydi? Daha önce beşerdi. Allah Kuruna ruh nefretmeden önce Hz. Adem vardı. Melekler içinde dolaşıyordu. Ne zaman ki Allah ona ruhu nefetti, o zaman insan oldu. Ondan önce beşerdi. Allah bu ruhu bir dağa nefretseydi, dağ onunla dirilseydi, dağ Hazreti insan olurdu. Bir hayvana nefetseydi, hayvan öyle olurdu. Yani insan Hz. İnsan olma özelliğini Allah'ın nefettiği ruhuyla almıştır. Ne buyurdu? Emaneti göklere, yere, dağlara yükledik, teklif ettik. Onlar yüklenmekten çekindiler. Ama insan onu yüklenmekten çekinmedi. Çünkü o zelum ve cehulü buyurdu. Evet, ayet-i kerimede böyle buyurdu. Zelum ve cehulü söylemiştim. Zelum o kadar zalim ki Kendini inkar edecek kadar. Kendine karşı, nefsine karşı yani. Ben yokum, ben Allah'a aitim diyecek kadar zalim. O kadar cehul, cahil ki kara cahil. Cehul, kapkara bir cahil. Öyle bir cehalet ki hiçbir şey bilmiyorum, Allah bilir diyecek kadar. Böyle vasıfah sahip dedi. Çünkü insanın böyle bir vasıfı vardı dedi. Onu bu özellikte yaratmıştım. Evet, böyle olunca emaneti üzerinde yaşıyor, emaneti üzerinde gösteriyor. Evet, Esma'yı neden öğrenmemiz gerektiğini, öğrenirsek neyi kazanacağımızı, öğrenmezsek neyi kaybedeceğimizi anlatıyorduk. Bunlar Esma'nın takdimidir yalnız. Esma'nın ön sözüdür. Bu ikinci sohbetimizdir. Sıra Esma'yı anlamaya gelecek inşallah. Ama neden öğrenmemiz gerektiğini anlamazsak, nasıl öğrenmemiz gerektiğini anlamazsak, o öğrendiklerimizi nasıl hayata geçirmemiz gerektiğini, nasıl o Esma'yı üzerimizde ahlaka dönüştürüp amele dönüştüreceğimizi anlamazsak daha sonra öğrendiklerimiz bir işe yaramaz. Yarım yamalak bir şey olur. Onun için, evet, başlangıç itibariyle ön sözü doğru anlamak lazım. Güzel anlamak lazım. Onun için bu kadar uzatmak zorunda kalıyoruz. Evet, başta da söylemiştim. Kur'an'a göre Esma-ül Hüsna'yı anlayacağız. Anlatıyoruz. Eğer söz konusu olan anlatılan Allah ise Allah hakkında söz söylemek gerçekten çok zor bir şey. Allah'ı anlatmak çok zor bir şey. Eğer biri Allah hakkında bilmeden, ilmi olmadan, bir hidayetçisi olmadan, nur saçan bir kitabı olmadan, nur saçan kitaba dayanmadan konuşursa, evet, o dünyada da, ahirette de kaybetmiştir. O belasını aramış demektir. Evet. Onun için neyi söylersek söyleyelim. Mutlaka kılı kırk yarıp öyle söylüyoruz. Yoksa Allah hesabını sorarsa hiç kimse hesap veremez. Arkadaşlar da dinlerken konuşan nasıl konuştuğundan Söylediklerinden sorumluysa, dinleyen de dinlediklerinden öylesine sorumluydur. Eğer onu ciddiye almazsa, bu bana gerekmez derse, bu bana lazım değil, ben kendime yolumu bulmuşum derse, o Allah'a nasıl hesap verecek? Allah sormaz mı? Hangi yol? Allah'ın dini bir tanedir. Bu dinin bir kitabı vardır. Bu dinin bir peygamberi vardır. Eğer birileri yol gösterecekse, bu Allah'ın dinidir, Allah'ın yoludur diyecekse, mutlaka onu Allah'ın kitabıyla, Allah'ın peygamberiyle yapmak zorundadır. Yapmıyorsa, yapmıyorsa, Kendini peygamberin yerine koymuştur. Yetmedi, kendini Allah'ın yerine koymuştur. Allah'a kendini şirk koşmuş demektir. Birileri de öylelerine uyuyorsa, kendine davet edenlere uyuyorsa, o da onu ilah olarak, peygamber olarak kabul etmiş demektir. O kim olursa olsun. Hiç fark etmez. İsmi ne olursa olsun. Ne buyurmuştu? Ayet-i Kerime'de, Ant olsun ki seni ve sana iman edenleri kıyamet günü bu Kur'an'dan sorumlu tutacağız dedi. Allah seni Kur'an'dan sorumlu tutuyor. Cemaatten değil, tarikattan değil, mezhepten değil, başkalarının kitabından değil, kendi kitabından. Örnek olarak da senin önüne peygamberini koymuş. İşte bunun gibi bir kul istiyorum. Kul olmanı istiyorum demiş Allah. Şunun bunun gibi değil. Benim hocam şöyle söylemiş. Benim şeyhim böyle söyledi. Benim cemaatim böyle söylüyor. Allah demiş mi? Kulum ben sana kitap göndermedim mi? Hiçbir şekilde hiç kimsenin değiştiremeyeceği kıyamete kadar benim kontrolümde, benim korumam altında olan kitabım sana gelmedi mi? Niye tenezzül edip benim kitabımı okumadın? O konuşanlar, o anlatanlar benden daha mı güzel anlattı? Yoksa ben senin anlayamayacağın bir şey mi söyledim? Niye beni dinlemedin? Yoksa senin o şeyhin, o hocaların, o alimlerin, önderlerin benim peygamberimden daha mı güzel yaptı? Diye sormaz mı? Allah mazeret kabul etmez. Allah onlar için kendi atalarının dinine uyanlar dedi. Birbirlerini ilah edinenler dedi. Birbirlerini ilah edinenler. Başkalarını ilah edinenler dedi. Kendi nefsinin havasını ilah edinenler dedi. İmansız hiç kimse cennete gitmez. Allah önce kurundan iman istiyor. İman. Kendisine imanı istiyor. Peygamberine imanı istiyor. Kur'an'a, kitabına imanı istiyor. Ben Kur'an'a iman ediyorum. Söyle bakayım ne biliyorsun? Bir şey bilmiyorum. Nasıl iman ettin o zaman? Tabii nasıl iman etmişsin? Nasıl imandır bu böyle? Evet. Bir daha söyleyeyim. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatu vesselam. Allah'ın kullarına üstünlüğü neyse, Allah'ın kelamının da kullarının kelamına olan üstünlüğü odur. Allah'ın kullarına üstünlüğü neyse, Kur'an'ın da, Allah'ın sözünün kelamının da, insanların sözüne, kelamına olan üstünlüğü odur dedi. Sen Allah'ın kelamını bir başkasının sözüyle nasıl değiştiriyorsun? Allah buyuruyor, Onlara ayetlerimiz okunduğunda imanlarını artırırlar. Ayetlerimizi okuyarak onlar imanlarını artırırlar. Allah'ın ayetlerinden başka hangi söz imanı artırıyor, artırabilir? Allah ölçüyü koyuyor. Evet. Bir Allah'a şirk koşmak var. Bir Allah'ın Resulüne şirk koşmak var. Bir de Allah'ın kitabında Allah'a şirk koşmak vardır. Biri başka bir kitabı Allah'ın kitabına tercih ederse ne yapmıştır? O kitabı Kur'an'a şirk koşmuştur. Kur'an'a şirk koştuysa Allah'a şirk koştu. Dolayısıyla o kitabının yazarını da Resulullah Efendimiz'e şirk koşmuş oldu. Geçen sohbette tenzih ve teşbih demiştiniz. Allah hiçbir şeye benzetilmemeli demiştiniz. Oysa bizim çoğu zaman baktığımız şeylerde Allah'ı gördüğümüz için her şey Allah'tır demişizdir. Biz dediğiniz gibi küfürde miyiz? Evet. Bütün varlık Allah'ın esmasının tecellisinden ibarettir dedim. Allah'ı gördük demek yanlıştı. Allah'ın nurunu gördük, esmasını gördük demek doğruydı. Onun için hiçbir şekilde Allah'ı gördük demiyoruz. Ne diyoruz? Allah'ın nurunu gördük diyoruz. Allah bizde demiyoruz. Allah'ın esma-ül hüsnası bizde Allah ruhuyla bize tecelli etmiş diyoruz. Bunu Allah söylüyor. Allah'ın söylemediği bir şeyi söylemiyoruz, söyleyemeyiz. Evet. Tenzih de yanlıştır, teşbih de yanlıştır dedim. Tenzih ne demek? Tenzih Allah subhandır, Allah anlaşılmaz. Tenzih yapanları söylüyorum. Bu doğru değildir yalnız. Tenzih doğru değil. Mutlak tenzih doğru değil. Allah anlaşılmaz, biz Allah'ı anlayamayız, biz Allah'ı düşünemeyiz. Öyle ki bizim Allah'ı düşünmemiz de doğru değil. Bu yanlıştı. Bu mutlak tenzihti, bu yanlıştı. Bu tenzihi kim yapıyor? Bu tenzihi Yahudiler yapıyor. Evet. Biz Allah'ı anlayamayız dediler. Hatta biz Allah'ı zikredemeyiz dediler. Yetmedi. Biz Allah'ın ismini bilemeyiz dediler. Kim biliyor peki? Bizim hahamlarımız biliyor. Onu da istediğine böyle kendilerine yakın olanlara o Allah'ın ismini söylerler. İsmini bile bilmiyoruz dediler. Böyle bir tenzih. Bu tenzih Yahudilerin tenzihidir. Mutlak teşbih de Hristiyanların teşbihidir. Onlar nasıl teşbih etti? İsa Allah'ın oğludur dediler. O kadar bir teşbih ettiler ki benzetme yaptılar ki evet İsa Allah'ın oğludur diyecek kadar. Allah yere inmiş dediler hatta, onun için. Allah ona hulul etmiş dediler. Bu da mutlak teşbihdir. Küfür. Her ikisi de küfür. Bu ikisinin arasında bir yol vardır. Sirat-i müstakim yolu. El-esma-ül-husna yolu vardır burada. Evet, Allah'ın zatı hakkında tefekkür edilmez. İnsanın aklı oraya ulaşmaz, akıl Allah'ı anlayamaz, Allah'ın zatını neyi anlar peki, nasıl tanıyacağız, nereden teşbih yapacağız? Zati için mutlak tenzih ama sıfatları için de mutlak teşbih gerekir, isimleri için. Allah'ın isimleri sende tecelli etmiş, bundan büyük teşbih mi var? Kendi üzerinde Allah'ın isimlerini görüyorsun. İnsanların üzerinde görüyorsun. Bir hayvan kendi yavrusuna rahmet ederken Allah'ın rahmet ismini, rahim ismini üzerinde evet, müşahede ediyorsun. Teşbih. Evet. Esma, Allah'ın sıfatları, esması zatına perdedir. O perdeden Allah'ın zati müşahede edilir. Senin Allah'a gidebilmen için o esmayla gitmen lazım. esma hüsnayla gitmen lazım. Yani bütünüyle esmaya sarılman lazım, yaşaman lazım Esmaül Hüsna'yı üzerinde göstermen lazım. Ama Allah'ın zatını da tenzih etmen lazım. Allah'ı sıfatlarıyla tanıyorsun, hem de kendi üzerinde, bütün varlık, bütün mahlukat üzerinden evet, Allah'ın esmasını görebiliriz, tanıyabiliriz. Allah yerlerin ve göklerin nürüdür buyurdu. Allah'ın nurunu müşahede ettik. Diyelim ki bir perde açıldı. Allah bu ayeti sana açtı. Neyi göreceksin? Bütün varlığın nur olduğunu göreceksin. Allah'ın nurundan ibaret olduğunu göreceksin. Allah yerlerin ve göklerin nurudur. Allah kendi nuruna misal verdi. Mutlak teşbih, mutlak tenzih yanlıştır dedim. Mutlak tenzih Yahudilerin halidir. Düştüğü yanlıştır. Mutlak teşbihte Hristiyanların düştüğü yanlıştır. Evet, İslam tam ortadaki yoldur. Zatını tenzih ediyor ama sıfatlarıyla teşbih ediyoruz. Tam arada duruyoruz. Allah'ın isimleriyle, sıfatlarıyla Allah'a gidiyoruz. Allah'a yaklaşıyoruz. Yakın oluyoruz. Dost oluyoruz. Allah ile beraber oluyoruz. Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir buyurdu. Ne yana dönersen dön, Allah'ın veşi oradadır dedi. Allah'ın yakınlığı böyledir. Mutlak tenzih olunca Allah'ı öyle bir kendinden uzaklaştırdın ki, evet, sanki seninle hiç alakası yokmuş gibi oldu. Ama mutlak teşbih ettiğinde de tam tersine bir sorun yaşarsın, küfür yaşarsın. Evet, o zaman da varlık yok dersin, ben yokum dersin, hiçbir şey yok dersin. Bu da yanlış. Bu da mutlak teşbih ettiğini. Tam ortada durman lazım. Sen Allah'ın abdisin. Sen Allah'ın evet halifesisin. Allah öyle buyurdu. Seni av diye yaratmış. Halifemsin demiş. Seni beni temsil ediyorsun demiş. Onu temsil edebilmen için isimlerinin sende tecelli etmesi gerekir. Tenzih içinde teşbih, teşbih içinde tenzih yapmamız lazım. Bunu böyle iki kelimeyle anlatmam yetmez. Her bir esmayı anlatırken her birini yavaş yavaş anlayacağız inşallah. Birkaç gündür üzerimde bir hal var. Gece yalnız kaldığım zaman sanki biri yanımda ve bana bakıyor ama ben bundan korkmuyorum. Bunun hikmetini öğrenebilir miyim? Evet zaten hiç kimse yalnız değildir. Her zaman sağımızda solumuzda iki tane melek vardır. Evet hem de Hiçbir zaman ayrılmazlar. Her gün nöbet değişimi vardır. Sabah namazında nöbetleri değiştirirler. Biri nöbeti teslim almadan zaten diğerleri gitmiyor. Önümüzden, arkamızdan Allah bizi meleklerle koruyor. Bir de o melekler, muhafaza melekleri vardır. Ayet-i Kerime'de Allah buyurdu. Yani sürekli meleklerin içindeyiz. Sadece melekler değil. Bir de şeytanlar da bizimle uğraşıyor. Eğer sıkıntı duymuyorsak o rahmani'dir. Sıkıntı duyuyorsak, o da şeytan'idir. Şeytandan sıkılırız, meleklerden muhabbet aldırız. Korkmayız, endişe etmeyiz. Tam tersine, evet muhabbetle aldırız. Bunun rahmani olduğu görünüyor. Evet, öyle üstü bir durma şey yapmıyoruz. Sadece gönül üzerindeki perde incelince onu tadıyorsun onu hissediyorsun evet Allah nasip ederse bir dahaki sohbetimizde esmaya girişi tamamlayacağız bunun için 3 sohbet yeterli olsun ondan sonra esmayı hep beraber anlamaya çalışacağız Allah'ın bir tane ismi vardır esması bir tanedir yani nedir o Allah ismi, Allah isimdir ama diğerlerin, diğer bütün bizim isim dediklerimiz hepsi Allah'ın sıfatlarıydır, vasıflarıydır. Sıfatlar ismi vasfeder, ismi anlatır yani. Ne diyoruz? Allah Rahmandır. Rahman Allah'tır demiyoruz. Allah Rahmandır, Allah Kerim'dir, Allah Afudur, Allah fettahtır diyoruz. Bu isimlerin hepsi sıfatlardır, bu sıfatların hepsi isme giriyor, Allah ismine giriyor. Onun için önce ismi anlamaya çalışacağız, Allah ismini. Sonra her bir ismi anlamaya çalışacağız inşallah. İsimleri anlatırken özellikle, evet, son bölümde bu isimler üzerimizde nasıl tecelli etmeli, biz bu isimlerle, Allah'ın bu ismiyle nasıl isimlenmemiz gerekir, onu anlayacağız. Bu isimle nasıl amel etmemiz gerekir, yani bu isimle nasıl muamele etmemiz gerekir, onu anlayacağız. Evet, sorusu olan varsa sorsun. Her türlü soruyu sormak serbesttir. Eğer bir yerde soru sorulmuyorsa, orada sorun var demektir. Bir yerde süsün, soru sormayın diyorsa... Orada sorun var. Orada büyük bir yanlış var. Sahabe, Resulullah Efendimiz'e her türlü soruyu sormuştur. Hatta, onlar soruyu Allah'a bile sormuştur. Sahabe, gidip ya Resulullah, bu konuda, Allah ne buyuruyor? Allah da vah vahy ediyor. Allah soruya cevap veriyor. Allah kocası hakkında seninle mücadele eden kadının sözünü işitti buyuruyor. Ve Allah ona cevap veriyor. Sana ruhtan sorarlar. Cevap verdi Allah. Sana ay başından sorarlar. Allah cevap veriyor. Önce soruyor diyor. Soruya cevap veriyor Allah. Onun için yok soruyu sorulmasın. Yok soru sormak edebe aykırıdır. Kim demiş? Nasıl edebe aykırı olur? Sormadan nasıl öğrenecek? Evet yanlış hatırlamıyorsam, i̇bn Abbas söylemişti, ya da Hazreti Ömer söylemişti onu, ben adamın çapını, onun soru sormasından anlarım, sorduğu sorudan anlarım demişti. Soru sormak büyük mesele. Soru deyince, belki soru demek doğru değil, sual demek daha doğrudur, sual. Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle sual, seele. Sual, mutlaka onu meşgul etmeli. O sorduğu soru ona faydalı olmalıdır. Yani o soru bir şey soruyorsa onu meşgul eden bir şeyi bertaraf etmek için sormalıdır, Anlamak için sormalıdır, Hatta amel etmek için sormalıdır. Yoksa kuru kuruya laf olsun diye sormak değil. Allah kıyamete kadar amel defterimizi açık olanlardan eylesin inşallah. Allah kamil manada Allah'ın kendisini isimlendirdiği gibi isimlerini öğrenmeyi nasip etsin inşallah. Amin. O isimleri ahlaka, imana dönüştürmeyi nasip etsin inşallah. Amele dönüştürmeyi ehlinetsin inşallah. Amin. O isimlerle hayatı yaşamayı nasip etsin inşallah. esmaur Hüsna'sıyla kendisine yaklaştırsın, yakın olanlardan eylesin inşallah. Amin. Allah hepinizden razı olsun.